Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri Botanitopya'ya bitkileri aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim Anlatlı, Twitter'da ve Instagram hesaplarımda var biliyorsunuz. Buradan bana her zaman ulaşabilirsiniz yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz takipte kalırsanız da çok mutlu olurum ee, sevgili dinleyiciler bugün e, stüdyoda e, sizin de Yakından tanıdığınız Bikem Ekberzade ile birlikteyim. Hoş geldin Bikem. Nasılsın? Hoş bulduk İyiyim Teşekkürler. Dikilen Kaya programdan tanıyor herkes seni. <gülüyor> evet. Belki tahmin edeceklerdir aslında bugün seninle şamanizm ve bitkiler. Onların kutsal bitkileri üzerine konuşacağız biraz. Evet. evet. Şamanizm nasıl bakıyor kutsal bitkilere? Ne anlam ifade ediyor? İstersen biraz buradan başlayalım. Tabii. E, şimdi e, Kuzey Amerika yerlerinden yola çıkarsak eğer, e, daha işte böyle doğaya açık inançları olan insanlar bunlar ve yaratıcının e, her şeyi bir e, ruh verdiğine inanan kişiler. E, dolayısıyla onlar için e, bitkilerin her biri e, kendine ait ruha sahip olan canlılar. Hı hı. E, sadece bitkiler değil, kayanın da bir ruhu var. Dağlı bir ruhu var, nehirlerin de bir ruhu var. Organik, bütün maddelerin bir ruhu var. Bütün, maddeleri bütün bir maddelerin var. bir ruhu var ve biz onlarla birlikte... ...onların parçası olarak yaşıyoruz diyorlar. Ee, zaten beyaz adamla çatışmada biraz o noktadan çıkıyor. Çünkü beyaz adam daha e, ben merkezli bir yaklaşımla geliyor... ...Kuzey Amerika'ya ve e, yerlilerle diyorlar ki... ...ama bir dakika, ben ada da verdiğim zaman... ...onun da ruhu var, vahşi pirincin de bir ruhu var. E, ona, ona saygı göstermeliyiz. Ve do, dolayısıyla zaten e, bunca zaman... E, o yüzden o şekilde e, daha koruyucu bir yaklaşımla doğayla birlikte e, var olabilmişler onu tüketmeden onu bitirmeden onunla beraber bir araya gelebilmişler ve bazı bitkilerin işte e, bu ritüellerinde kullandıkları bazı özel bitkilerinde Diğer bitkilere göre biraz daha e, farklı, daha kuvvetli özellikler olduğuna inanıyorlar. İşte bunlar iyileştirici özellikler olabilir. E, kötü ruhları savan, kötülükleri savan. Yani kötü ruh diye bir şey aslında yok onların inançlarında. Daha çok e, bir kötü rüya gördükten sonra onun o kötü etkilerini savan. Hı hı. E, iyileştirmeye yönelik. E, hem fiziksel olarak iyileştirmeye yönelik hem ruhani olarak. O bir paket olarak geliyor. Hani görülerini... Görüyü arttıran. Aynı kimseye. zamanda tabii yani vizyon onlar için vizyon. çok önemli. Ee, rüyalar görmeliler. Yani bunun için özel seremonileri var zaten. İşte tipilerin içerisine girdikleri kendilerine ait özel alanlarda ve özel zaman içerisinde özel insanların, seçilmiş insanların. Bunu herkes yapamıyor. İşte şefler olabiliyor, onun içerisinde şifacılar olabiliyor. O ekibin içerisinde ihtiya e ihtiyarlar heyetinden insanlar olabiliyor. Evet ve birlikte e, bir şey üzerine işte e, atıyorum e, şeyin tribe'nin e, kabile'nin, kabilenin. geleceği üzerine yani Hı. biz bundan sonra güneye mi gitmeliyiz kuzeye mi önemli gitmeliyiz kararlar önemli kararlar zaman. vereceğiz ama ve işte o zaman e, bu ritüellerde bu bu seremonilerde kendilerini bu kapattıkları bu e, meditatif ortamlarda yakılan bazı bitkiler var kullanılan bazı bitkiler var ve bu bitkiler genellikle pipomsu su bir çubuk içerisinde yakılıyor ince Kutsal çubuk. Kamışı olan, evet hı hı. kutsal çubuk içinde yakılıyor. E, ve e, işte kişiden kişiye geçiriliyor. Burada amaç e, hiçbir zaman için... Uyuşmak e, işte değil, değil. Ya da keyif almak değil. Burada önemli olan e, işte senin de söylediğin gibi vizyonun keskinleşmesi, görüşün açılması, beynin durulması. asıl kutsal? çubuğu büyük bir gerçeğe ulaşmak için bir araç olarak görüyorlar. Yani bir kapının açılması. Tabii, yani o anlamda Tabii. Onlar için zaten bu bir tüketim malzemesi değil. Bu gerçekten kutsal e, varlığı ve onlara kutsal bir şekilde gelmiş. Bunun mitolojisi var işte. E, e, bunu biz Kayda da çok e, kısa bahsetmiştik. Evet o hikayede isteyeceğim sana. <gülüyor> e, beyaz bufala kadını e, kuzeyde lakotalara bu çubuğu getiriyor. Aslında bir bohça getiriyor. Yani diyor ki ben diyor bufala ulusundan geliyorum diyor. Gökyüzündeki bufala çünkü e, yerliler e, özellikle Kuzey Amerika yerlileri bufaloyu da kutsal atfediyorlar onlar için hı hı. yani öldürdükleri ve tükettikleri etinden faydalandıkları derisinden faydalandıkları hayvan da kutsal hı hı. beyaz bufala en kutsalı dolayısıyla beyaz bufala kadını geldiği zaman o bir vakan o bir kutsal bilgiye erişmiş kişi bir tanrı hı hı hı. E, tanrı soyundan birisi. Ee, bir şey de var Hatta bunun böyle bir mitolojik Böyle keyifli bir hikayesi de var İşte birden yolda e, o, o sırada işte Sanzark San diye bir kabile Hı -hı. var Lakotaların Hı -hı. alt e, kollarından bir tanesi e, Bunlar e, Farklı farklı noktalara gidiyorlar Lakota kolları o dönem Hikayeye göre es, Efsaneye göre Ve e, Sansark'ın gittiği bölge ee, bir süre sonra bufalo sürüleri başka bir yere göç ediyor ve bunlar yiyeceksiz kalıyorlar hmm. ee, Açlıktan kırılma aşamasına geliyorlar Artık o kadar zayıflıyor ki kabile ve üyeler e, arasında işte hastalıklar başlıyor vesaire Tam o sırada beyaz bufalo kadını ortaya çıkıyor ee, Onu da iki tane genç ...kabileden iki tane genç... ...ava çıktıkları zaman e, görüyorlar... ...gençlerden bir tanesi biraz kötü niyetli... ...kadından hmm. faydalanmaya hmm. çalışıyor falan... ...tam o sırada işte büyük bir toz bulutu içerisinde... E, ...işte içinden böyle yılan seslerinin çıktığı... ...diğerinin hmm. e, şahitliğine göre... E, ...bir karambol oluyor ve e, toz e, ortadan kalktığı zaman... ...kadın hala e, o güzel kadın hala ayakta duruyor oluyor... ...ve yerde diğer adamın kemikleri var sadece... Hmm. Ondan sürük ben işte diyor ben Mufaloğlu'sundan geldim e, ve size bir e, bohça getirdim. Ben sana bazı direktifler vereceğim kabilene git benim için bir tane tipi hazır. İşte kapısı güneye baksın şöyle olsun böyle olsun. Sonra ben geleceğim diyor. Ertesi hmm. gün ben geleceğim hmm. diyor. Bu genç hemen koşa koşa kabileye gidip bunu şefine anlatıyor. Şef diyor ki aha diyor sen bir vak anlatın. Oradaki işte şey şifacı da geliyor hmm. tabii işin içerisine. Şifacı aynı zamanda yani bu kabilelerdeki şifacılar... Aynı zamanda bir nevi şefle birlikte hareket eden ruhani liderler. Hmm. Ondan sonra o da diyor ki ah diyorsan bir vakanla tanışın hemen her şeyi hazırlıyorlar. Ertesi gün kadın geliyor. Kadın, Ve o bohçada da kutsal bitkiler var. Kutsal bitkiler var. Ee, barışı sağlayacak oklar var. Hmm. Dört e, yönü tayin eden işte kuzey güney batı doğu. E, bir de meşhur kutsal çubuk var. Şimdi e, bitkilerden ziyade aslında bitkilerin bilgeliği var bohçanın hı hı. içerisinde ve e, onlarla birlikte kaldı, kadın diyor ki ben diyorsa bufalı bir, bir sürülerini geri getirmek için bir seremoni yapacağım diyor ve bu seremoni sonrasında diyor yiyecek size geri gelecek diyor bu seramonide işi kutsal çubuk seramonisi hı hı. ve onun bütün o ritüelin bütün her şeyini öğretiyor onlara işte beş tane seramoni hediye ediyor nakotaları hı hı. o beş seramoniden bir tanesi bu kutsal çubuk seramonisi ve orada da e, işte çubuğun nasıl olması yani bu piponun nasıl olması gerektiği bu hı hı. piponun fizyonomisi bir şekilde işte tütün koyulacak yer taştan olacak orada bir tane delik olacak onun içerisi bu inorganik bir madde hı hı. olacak çünkü hı hı. taş kutsal onda bir ruhu var. Hı hı. Ona giren bir tane e, ahşap ve organik yani bir çubuk olacak. Bunun üzer, üzerine işte bunlar süslenecekler. Işte üzerlerine imgeler çizilecek hayvan resimleri Biz zıttı da resmi. temsil ediyor orada değil mi? Kadını, kadın ve erkeği de temsil tabii, ediyor. Tabii tabii. Yani organik, organik e, ahşap, taş. Aynen taş, yuvarlak orada bir delik var o kadını teslim geliyor. Ona e, bu e, ahşap çubuk monte ediliyor. O e, kutsal birlikteliği temsil ediyor. E, bu, bu da tabi. Bir o ritüel içerisinde hem organin hem inorganin hem kadın hem erkeğin birlikte olması ve bunun hı. içerisinde de bu kutsal bitkilerin yakılıyor olması e, bunların hepsi o seramoniyi giderek özelleştiriyor tabi e, işte ritüel öncesine kutsal ateş yakılıyor e, pipo kutsal ateşten alınan bir korla yanıyor hı hı. ondan sonra söndürüldüğü zaman içerisindeki mekan merkezinde yanıyor kutsal ateş tabi ki ya ya tipinin ortasında zaten o da o dönemde bu... deniyorlar. Ve işte çadır bir nevi çadır hı hı. Ee, işte bir, bir şeyin dinleyicilerimizin de çok böyle e, cowboy kızılderili filmlerinden hatırlayacakları hani ha şu kızılderili çadır evet İçken. çubukların ortada hı hı. birleştiği tepede birleştiği hı. tepede bir açıklık var orada içeride hep böyle bir ateş yanar o ateşin hı hı. dumanı oradan hı hı. yukarıdan çıkar falan ondan sonra e, ve çubuk da bu seremonlerde kullanılıyor İşte çubuğu ilk yaktığı zaman kadın 4 e, yöne doğru kuzeye güneye doğuya batıya doğru hı hı. duman çıkartıyor. Zaten burada as asıl önemli olan e, bu kutsal çubuk seremonilerini asıl önemli olan onun içine çekip ciğerlerini doldurup e, ondan ve haza almak değil. Duman yaratmak hı hı. yani orada tütsü olarak yanan bir şey daha altı bir şekilde yanacaksan Sen onu piponun içerisinde harlatıyorsun aslında Bütün olay on ve daha fazla duman çıkmasını hı, daha fazla hı. koku çıkmasını e, sağlıyorsun e, Bu da işte bu e, şimdi ritüel olarak yapıldığı zaman bu bu şekilde hı hı. Ama bir de bunun şifa olarak yapılma hı hı. tarzı var O zaman işte piponun içerisine giren e, bitkiler Farklaşabiliyor ee, Mesela hastanın başında e, Şifacı geldiği zaman oturduz Yani şifacı dediğimiz işte bu medicine man Medicine woman dedikleri o Hastalığın <gülüyor> ...türüne göre o pipodaki şeyler değişiyor. Tabii, değişiyor. tabii içerik değişiyor, i̇çerik değişiyor. Ee, ve süre değişiyor. Fakat sürekli olarak buna smudging deniyor İngilizce'de. Sürekli olarak dumanla yıkıyorlar sizi. Hı -hı. Yani o dumanın içeri, mesela işte atıyorum piponun içindeki bitkilerden bir tanesi adaçayı. Hı -hı. Ee, ve adaçayın antiseptik özellikleri. Evet ve o antimikrobiyal özelliklerle e, ateşli hastalıklara iyi gelir mesela evet çayı. mesela ve onu yakarak aynı zamanda tabi sadece onu yakmıyor da e, kendi e, formülleriyle onların hazırladıkları böyle bir e, e, daha yumuşak pulp böyle e, bir, bir şey var bir hmm. e, macun gibi bir şey onlar yaraların hmm. üzerine sürülüyor hmm. dıştan e, kullanılabiliyor yani başka türlü işlemlerden de geçiyor yani sadece tabii yakarak eğer, başka yöntemlerle de ilaç tabii ki ediliyor. hasta mesela içebilecek durumdaysa çayı yapılıyor, o çaylar hazırlanıyor, e, çorba tarzı şeyler e, hazırlanıyor, bunun içerisine bu bitkilerden faydalanılıyor. E, doğumda çok enteresan, mesela ada çayının kullanılan e, en iyileştirici yöntemlerinden bir tanesi, doğumdan sonraki e, kadının iyileşme sürecinde bu ada çayı kullanılıyor. Yani gene böyle bir... E, ...paste tarzı, böyle daha yumuşak... Hmm, ...başka şeylerle de birleştirilen... Hmm. ...daha ıslak ve yumuşak bir şey hazırlanıyor... Hmm. ...ondan sonra ve kadının daha hızlı iyileşmesi... ...daha acısız iyileşmesi... ...daha komplikasyonsuz iyileşmesi... Ee, ...ne yardımcı olduğu söylüyor. Bu da enteresan. Adaçay'ın ada İngilizcesi Sege... ...Latince kurtarmaktan geliyormuş. Hı -hı. Yani Salvare sözünden Hı -hı. geliyormuş. Bu da ilginç aslında. Ee, ve ölümsüzlük bilgiliği ve koruyuculuğu temsil ediyor muhtemelen. Tabii o bilgiye Hı -hı. oraya da ulaşmış olmalı. Yani... Ee, ve tabii bu e, ölümsüzlük bilgelik daha sonra Hristiyanlıkta da aynı uh -huh. şey aynı kavramdır aynı uh -huh. semboller orada da görüyoruz ama şey e, Asıllıktan kurtarmak yani salvariden gelmişsa aslında enteresan bir evet. adaçayı. Çok enteresan ve aynı zamanda şöyle bir şey de var. Ee, şimdi adaçayı sadece Amerika endemik bir bitki değil. Adaçayı Kuzey Avrupa'da Avru evet. da çok yaygın Hı -hı. yetişen bir şey. Zaten nanegiller familyasından Hı -hı. geliyor ee, ve çeşitli bir sürü bir sürü çeşitleri var. Ee, Sen de programdan önce konuşuyorduk işte beyazı var, mavisi Hı -hı. var, değil mi? Böyle bir bir, bir yaygın çeşidi var bunun. Ama en yaygın olan ofsinalis. Ofsinalis, evet. O daha çok yiyeceklerde kullan. Hı -hı. Yani yiğilebilen... Selviye Evet. Daha çok yenilebilir türde olan. Yenilebilir türde olan. Bir de e, Kuzey Amerika'da White Sage dedikleri bir şey var. Beyaz e, ada çayı. Beyaz adaçayım. Bu Hı. daha yabani bir tür. Bunu daha çok tütsülerde kullanıyorlar. Çok fazla yemek olarak tüketmiyorlar. E, fakat işte bu hani New Age e, akımıyla beraber e, işte böyle gençlerin alıp işte şey e, tutam tutam yaptıkları... Ee, şey adaçayıp çayı tütsüsü o Hı -hı. white sage ondan Hı -hı. onun bir de çakması varmış bu arada <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> ben dün akşam onu biraz karıştırırken gördüm o da şeyden e, ayçiçeği familyasından Hı -hı. geliyormuş ama benzer kokuya sahip fakat diyorlar ki hani bu, şey, bu sadece tütsü olarak kullanıyor yani başka lise. bir şey vazlıyorlar <gülüyor> Eee evet adaçayı Çubukta adaçayın dışında şey de var değil mi? Melisa e, var. Melisa var, nane var. Nane var. Nanenin bir başka türü mızraklı nane de Mızraklı nane, de, nane evet. Denk. Peppermint, spearmint diye geçiyor. Evet. Şey var. Pasiflora var. Pasiflora var. Çark felek yani. Evet, çark felek. E, şey Herhalde var. Halbuki inkarnatı türü olsa gerek o tarafta. Azteklerden geliyor mu şey, Muhtemelen evet. Evet evet muhtemelen. Yenilebilir türü. Yenilebilir türü Hı. ve şeyde de, de e, sidir e, ağacı yaprağı bir de S şerbet çuhatır şerbet çuhatır çok sıklıkla karşılaşılan bir şey bir bitki e, bu e, kon şeylerin karışımlarının içerisinde e, bir de e, bunun 6000 yıl önceye kadar gidiyor e, ilk başlarda ilk buldukları arkeologların e, pipo kalıntılarının içerisinde buldukları tohumlardan iki tane şey buluyorlar bunlar bir tanesi ayı yemişi dedikleri bear berry. Hmm. E, evet o da böyle e, ar Arctostaphilos Arctostaphilos hmm, hmm. e, bu e, çok o dönem sıklıkla karşılaşılan bir bitki onun yanında da tütün buluyorlar. Fakat hmm. e, bizim bildiğimiz anlamda tütün değil buldukları. Yabani bir tür tütün. Hı -hı. Kuzey Amerika'ya yani kültür bir tütün değil yabani bir tür aynen yabani Hı -hı. bir tür ve bizim bildiğimiz şeklindeki e, kuvvetli etkisi olmayan bir tütün aslında yani o kadar e, bağımlılık yaratmayan bir tür e, ve bu, bu da hep bütün bu karışımların içerisinde işte Melisa'nın, Pasiflora'nın e, nanelerin bunlar hep, hep böyle aromatik Hı -hı. bitkiler Hı -hı. ondan sonra aralarında konulan ee, muhtemelen yani benim şeyim Düşüncem herhalde daha kuru olduğu için Belki daha kolay yanmasını sağlıyordu Karıştırılan şey ona hep e, şeyde e, Baktığınız zaman içeriklerde Indian tobacco olarak geçiyor Yani hmm. e, yerli, hmm. tütünü, yerli tütünü e, Olarak geçiyor bir de o var hmm. Anladım Peki bir araba verelim mi ne dersin Olur ben? verelim tabi Bir soluklanalım ee, Once upon a time in the west ne dersin Güzel harika <gülüyor> <olsun. devam> <gülüyor> Peki und die Merhabalar tekrar 94.9 açık radyosunuz botanitopya'da Bikem Ekberzade'li birlikte şamanizm ve kutsal bitkileri konuşuyoruz. Evet Bikem tütün demiştik. <gülüyor> kutsal çoba tütünde girmeye başladı. Evet <gülüyor> tütünde girmeye başladı. Ama kültür alınmamış bir tütündü bu yabani bir tütün demiştik. Evet evet e, hatta e, Nicotiana quadrivarvis üç tane tür var bunun. Nikotiana e, alternata ve Nicotiana optusifolia diye üç tane hmm, yabani hmm, tür tütün var. Şimdi çok enteresan Biz hani hep Pipon içerisinde tütün Tüketildiğini düşünürüz Ben de öyle sanırdım doğrusu <gülüyor> Ama aslında o kadar, o kadar böyle Trace amount yani o kadar az miktarlarda var çok ki eser bu. Çok eser miktarda Teşekkür ederim çok eser <gülüyor> miktarda <gülüyor> Ee, ve şey e, fakat sıklıkla rastlanıyor daha çok güneyde rastlanıyor bu arada hmm. şeylerde e, Hopi'ler. Güney Amerika'da. Gü e, o, güney Amerika'da aynı zamanda da Kuzey Amerika'nın güney eyaletlerindeki hmm. yerli kabilelerde hmm. daha fazla rastlanıyor. Çünkü kuzeyde çok fazla yetişmiyor. Yani ortam hmm. ona uygun değil. Daha böyle iklim uygun iklim değil. değil. E, Yetişiyor ama çok böyle hani... E, bu, bu, bu, yani farla yukarısı bir şey. Ama gene de tüketiliyor. E, Nez Persler var kuzeyde. E, beyaz adam işte ilk e, kuzeydeki işte Fransız e, tüccarlar geldikleri zaman onlarla hmm, interaksiyona hmm. giriyorlar. Fakat bunun öncesine 1492'de Kolomb güneyden geldiği evet, zaman. Evet. Biz bunu bir önceki Dikrankaya'da anlatmıştık. Oradan geldiği zaman özellikle Bahamalar'da tütüne karşılaşıyor. Hmm. Bitkinin hmm. tüketildiğini görüyor. Bizim anladığımız şekillerde tüketildiğini görmüyor. Fakat onun gibi kaşif kaşifler tırnak içerisinde Ömer Bey onu buzdur ya olarak Batılılar geldikleri zaman ve tütünle karşılaştıkları zaman tütünü alıyorlar Avrupa'ya götürüyor, Hı. sömürgeciler Hı. alıyorlar Avrupa'ya götürüyorlar Hı. Avrupa'da bu inanılmaz özellikle Fransa'da inanılmaz popüler oluyor ve bu kultive edilmeye başlanıyor kultüre, alınmaya kültüre alınmaya başlıyor ve etkisi daha yükseltecek içerisindeki nikotin oranı daha yükselmeye başlıyor kültüre alındıktan Hı. sonra daha etkili, daha bağımlılık yaratıcı bir bitki haline geliyor aslında tüketildiği zaman. Ve bu bitki daha sonra kuzeyden, Fransız, eee Amerika Amerika'ya geri dönüyor. Hmm. Kuzeyde Nezparslara e gidiyor işte ilk önce ve Nezparslar o kadar e, Onlarla bir kabile, bir ulus. E, o kadar e, hoşlarına gidiyor ki bu. Çünkü onların içtikleri tıpak şeyle tütünle alakası yok. E, bu artık keyif verici bir şey. Keyif verici veriyor. ve böyle balyalarla geliyor. şu kurutulmuş yapraklar, hmm. şey yapılmış. E, e, kokusu daha yoğun bir kokusu var. Daha yoğun bir kokusunun dışında böyle artık ticaret için paketlenmiş falan. E, ve tüketmeye başlıyorlar ve bunun için her şeyi vermeye başlıyorlar atlarını veriyorlar işte tek istedikleri gelen işte yukarıdaki Fransız kolonisi tüccarlardan aslında or kuzeyden gelenler daha çok ticaret amaçlı geliyorlar fakat onlar da kolonyal şeylerini tatmin ediyorlar planlarını tatmin hmm. ediyorlar ama ee, orada e, gerçekten e, kuzeye yoğun bir şekilde tütün girmeye başlıyor hmm. ve, ve adiksiyon baş, Bunun üzerine de bağımlılık başlıyor hmm. ee, işte Bugün e, yerler e, çıktıkları ve işte e, kaya gibi birçok e, farklı platformda konuştukları zaman işte Siz bizi bağımlı yaptınız Sizi tütüne bağımlı yaptınız Alkol'e hmm. bağımlı yaptınız Vesaire demeleri bu hmm. Ama ayrı ki e, bitkinin kendisi Asıl Amerika'ya, Mezoamerika'ya endemik bir bitki hmm. Oradan dünyaya Ama yayılmış bir bitki evet. Fakat hmm. dönüştürülüp ...geri getiriliyor. Bu hmm. da böyle enteresan Ay, bir şey. de. Yani. Çok ilginç. Ama sıklıkla tüketilen bir şey ve şimdi hatta... E, ...işte özellikle bu... ...bağımlılık konularında... ...gençlere verilen uyarılarda... ...aman işte yerli kabileleri... Hmm. ...kendi hmm. gençlerine hmm. verdikleri uyarılarda... ...yani bakın diyor... ...bu, bu bizim programın birinci bölümde ...anlattığımız şey anlatılmaya çalışıyor. Yani bunlar ritüel amaçlı yapılan şeyler. E, burada... ...amaç bağımlılık değil... Marijuana hele bize hiç yoktu... ...yani hmm. hiç e, kullanılan bir şey değildi... Hmm. ...belki vardı ama hiç kullanılan bir şey değildi... ...dolayısıyla işte maruanaydı... ...tütündü bu, bu konularda temkinli olun... ...ama eğer siz bu bandalınızı oluşturup... ...bu bohçanızı oluşturup... Bu e, bitkilerden kendi e, şifa yöntemleriniz için faydalanmak hmm. istiyorsanız o zaman bir size formülü verelim diyorlar böyle daha hmm. gençleri işte bağımlılıktan uzak tutacak formüller bulmaya biraz çalışıyorlar biraz öze dönmeye doğru biraz öze dönmeye doğru. Doğru. köklere Gidişim. dönmeye doğru köklere dönmeye doğru köklere doğru <gülüyor> Harika, ee, Vallahi programın sonuna nasıl geldiğimizi anlayamadım ama hiç süremiz kalmadı gibi. Kalmadı, <gülüyor> genelde hep öyle oluyor, bize dikkatli ya da öyle oluyor. Ben teşekkür ederim, ben harika. Ben Bence bir programı da şey üzerine yapalım, ne dersin, PYT ile ilgili konuşalım. Aslında o PYT evet, o başlı başlı PYT ve PYT politikası üzerine konuşalım, konuşuruz. çok bit sevinirim. Bit bitkiden de politikasından da konuşuruz, çok teşekkür ederim. Tekrar ben teşekkür ederim, yer verin için. Sağ olun, ağzına sağ olun, çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler... Keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve sağlıklı kalın.